Euzubillahineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim, dokuzuncu sözden okuyorduk. Bugün inşallah tamamlayacağız. 9 söz namazın niçin bu muayyen beş vakte tahsis edilmiş olduğuna dair bir sualle başlamıştı. o Omeyan'da insanı, kainatı, namazı, bunların Temel ve esaslarını bizlere arz edip aynı zamanda bu sorunun cevabını da veriyordu. Biz e, her bir namaz vaktinin neleri işaret ettiğine dair kısımları okuyorduk. Bugün yatsı namazının neye nasıl işaret ettiğine dair kısmı okuyarak bitireceğiz inşallah. İşa vaktinde, yatsı namaz vaktinde ki o vakit gündüzün ufukta kalan baki asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Böyle bir an. Günüze ait bütün aydınlıkların bittiği, artık karanlıkların hakim olduğu, gece alemini, gecenin görünen dünyamızı kapladığı bir an. Mukallibul Leyli ve Nehar olan Kadir Zülcelal'in o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesi ile, evet, yani aslında gündüzün geceye, Çevreniz müthiş bir tasarruf. Müthiş bir icraat. Yani koca Kureyarz'ın dönüşü öyle kendine mahsus, nazlı e, bir dönüşüyle hasıl olan bir şey. Ve gece ve gündüze ne kadar muhtaç olduğumuz ortada. Geceyi dinlenme için, gündüzü çalışma için. E, ve ayrıca gündüzün Gündüzü gündüz yapan şeylere baktığımızda bunlara ne kadar muhtaç olduğumuz anlaşılıyor. Dolayısıyla geceyi ve gündüzü getirebilmek, küre arzı sapan taşı gibi çevirebilmeye mebni bir icraat. Dolayısıyla insan sadece gecenin, gecedeki bu tasarrufu düşünmekle bile bu vesileyle ortaya çıkan olan haşmetli icraatı öbür tarafta onu ne kadar rahmete, medar olduğunu, bizim için ne kadar büyük nimetler olduğunu insanı düşünmekle o haşmetli kudrete karşı saygı ve hürmetle doluyor. Ve o kadar nimete karşı da minnet, şükran ve mahcubiyetle doluyor. Bunun hasıl ettiği ruh haletiyle insanız namaza yöneliyor. Evet. Üstad girişte de ondan bahsetmişti. Saniye, dakika, saat ve günleri sayan bir saati düşündüğümüzde saniyenin hareketinin günleri, saniyenin hareketinin, dakikanın hareketinin, onun da günün hareketinin, onun da tarzında peş peşe biraz yavaş biraz hızlı birbirini takip ettiklerini ifade ediyordu. Evet burada da öncelikle işte gündüzün bütün eserlerden kaybolup, ışığının tamamen ortadan kalkıp, gecenin hakim olduğu dönemde nasıl bir icraata sahne olduğumuzu, nasıl bir nimeti muhatap olduğumuzu, görüyoruz. Sonra yazın müzeyyen kış sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki musahhır şemsu'l kamer olan hakim i zülkemal'in icrat-ı ilahiyesini hatırlatır. Evet saniye dakika hatırlattığı gibi bir günün geceye dönüşümü sırasında insan aynı zamanda senelik bazda yazın, yüzün kaybolup artık kışın hakim olduğu, yani yeşil sayfanın gidip beyaz sayfanın geldiği bir ana işaret ediyor aynısını, yani onu hatırlatıyor. Dolayısıyla Musa Hırışşam, Sıval Kamar olan, gece ve gündüzü sevk ve idare eden, böylece mevsimleri hasıl eden, öyle muazzam ve dakik bir nizamla peş peşe her mevsimde farklı farklı nimetlerine muhatap olduğumuz bir dünyayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla buradaki yine Cenab-ı haşmetini, azametini müşahede edip erpençe divan durmak, yine onlar vasıtasıyla önümüze serilen onca nimete karşı minnet ve şükran istediği iki büklüm olmak durumundayız. Bütün bunları işaret ediyoruz. Bu namaz vakti. Hem mürur-u zamanla ehli kuburun bakiye yasarı hasarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka alemlere geçmesindeki halik-i ve hayatın şunat andır. Diğer taraftan işte günün akşama kalıb olması, güzün kışa değişmesi ardından insan öm ömrü içerisinde insanın vefatından sonra insana ait hatıraların da kayboluşuna işaret ediyor. Böylece insan bütünüyle dünyaya ait hiçbir iz kalmadan, hatırlayanı bile kalmadan başka bir aleme geçiyoruz. Dolayısıyla bu ölüm hadisesiyle muhatap olduğumuz akıllara durgunluk veren müthiş bir icraatı da yeniden görüyoruz. Evet. İnsanın hayatına bir hatime çekiliyor. Başka bir şekilde doğmak üzere. Yeni bir hayatla yeniden hayata kavuşmak üzere. Dolayısıyla insan burada e, Cenab-ı Hakk'ın azametli icraatını, haşmetli icraatını görüyor. Evet, buradaki icraatın arkasındaki ilahi isimleri müşahede ediyor insan. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alem ahiretinin inkişafında Halık-ı arz ve semavatın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Diğer taraftan sadece insanın bireysel olarak, ferdi olarak bir insanın ölümünden sonra hatıralarının kaybolması değil, kıyametle bu dünyaya ait, insanlara ait bütün hatıraların da kaybolduğu, sanki bu dünya üzerinde bir hayat var olmamış gibi her şeyin silinip süpürüldüğü kıyamet hengamını kıyamet sonrası dönemi insanın gözünün önüne getiriyor. Bütün bu icraatları yapan haşmetli, celalli, azametli sultana karşı insanın haşyet duymasına dolayısıyla el pençe divan durmasına böyle bir duyguya sebep oluyor. Evet. Diğer taraftan bunlar arasında Cenab-ı Hakk'ın cemalinin tecellisi. Çünkü yepyeni bir hayata, yepyeni bir dünyaya, bambaşka bir arza, bambaşka bir semaya, ebedi bir hayata, ebedi bir salete mazhar olmanın aslında ön hazırlıkları için bir tadilat anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk hem celalini, azametini hem cemalini, merhametini müşahede ediyor insan. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, Mabut ve mahbub hakikisi, o zat olabilir ki. Yani her bir insan birilerini mal, mülk sahibi, icraat sahibi zannediyor. Dolayısıyla insan bir şeyin peşine, adeta taparcasına düşüyor. Hayranı oluyor, seviyor, takılıyor, tutkuyla yapışıyor. Halbuki insanın bu hissiyatına merci olacak öyle bir zat olabilir ki gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunları hükmeder bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. Evet, i̇nsan böyle birisine secde etmeli, böyle birisine muhabbet etmeli ve böyle birisinden ne bekliyorsa beklemeli. İşte bütün bu iç içe icraatları insan yatsı vakti seyrediyor. Evet, gece ve gündüzü evirip çeviren, güneş ayı evirip çeviren, hatta dünyayı ahirete çevirmeye gücü kudreti yeten bir perde arkasında bir zat-ı bir celal, bir cemal sahibiyle insan muhatap olduğunu hatırlıyor ve o duyguyla huzura duruyor. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulmatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruh beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahim varila uhibbul afilin deyip, mabudu yezel mahbubu la yezalin dergahına namaz ile iltica edip, ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık bir istikbalde bir baki sermediyle münacaat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahmanu Rahim'in iltifat-ı rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek Namaz böyle bir mana. Demek ki geceyi gündüze, gündüzü geceye, kışı yaza yazı kışa, dünyayı ahirete çevirebilecek bir kudretle muhatap oluyoruz. Ve insan kendi burada acizliğini ve zayıflığını hatırlıyor. Yani o kadar aciz ki yani gündüz gelmese getiremeyiz. Kıştan sonra bahar gelmese getiremeyiz. İşte bizim azimize binaen, bize merhamet eden, bizim fakrımıza e, merhamet eden bir zat-ı kadir ancak bunları bize yapabilir. İşte onun huzuruna insan duruyor. Sen bu kadar fakir, bu kadar muhtaç, bu kadar acizken, hem karanlıklar insanı kuşatırken, hem dünyanın karanlığı, hem bir anlamda kışın karanlığı, bir anlamda geleceğimizin ne olduğu, öldükten sonraki hayatın karanlığı, yoklukla muhatap olacağız, yoksa zihinden var mı olacağız, o da karanlıkken, hem hadisat içinde çalkanmakta olan ruh beşer. Ve dünyayı birçok hadiseyle muhatap oluyoruz. Birçokları bizi incitiyor, birçokları bizi korkutuyor. Birçokları bizi üzüyor geçmişe ait. Yatsı namazını kılmak için şu manadaki inşa'da, işte böyle bir peş peş iç içe manzaraların sergilendiği bu yatsı vaktinde İbrahim Vâri La uhibbul afilin deyip Hazreti İbrahim gibi işte Ay ay yıldıza güneşe bakarken ayın yıldızın güneşin aslında bir gün söndüklerini görünce sönüp gidenlerin rap olmayı hak etmediğini anlayan Hz. İbrahim e örnek veriyor. Bunları görünce Hz. İbrahim ben sönüp gidenleri, batıp gidenleri sevmem, sevemem diyor. İşte bir insan da her insanda da bu mana var. İnsan da bir şeyi sonsuzsa sevebilir ya da sonsuz zannettiği zaman sevebilir. Yoksa gelip geçici, ölüp gitici olan şeylere insan bağlanamıyor. İşte böyle bir insan مَعْبُدُ الْاَمْ yezel, Evet, son olmayan, zevale maruz kalmayan bir mabud. مَعْبُبُ الْاَيْزَلُ Yine eskimeyen, pörsümeyen, yok olmayan, zevale maruz olmayan bir sevgili. İşte bir sevgilinin dergahına namaz ile iltica edip ve şu fani alemde fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki selmedi ile münacaat edip bir parçacık bir sohbeti baki. Yani kainatta güzellik namını tanıyorsak, mükemmellik namını ne tanıyorsak ne bizde hayret uyandırıyor, ne bizde hürmet uyandırıyor, ne bizde sevgi uyandırıyorsa tamamının aslında arkasında kudret ilahiye, rahmet ilahiye var. Dolayısıyla insan sevme, hürmet etme ...hayranlık ve hayret duymak kabiliyetini bütün yöne tahsis etmek durumunda. Dolayısıyla bu kadar muhabbetlerin tamamını hak eden biriyle oturup sohbet edebilmek. Müthiş bir insan için bağış. Böyle baki bir sohbet oluyor aslında namaz. Birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek. Yani böyle birisinin huzuruna eğildiği zaman insan aleminde karanlık diye bir şey kalmaz. Çünkü onun gücü her şey yeter. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla o muhtaç olduğumuz her şeyi bize verebilir. Korktuğumuz her şeyden bizi muhafaza edebilir. Böyle birisinin adeta şefkat kucaklarında olmak demek olan namaz ne kadar mühim. Mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek. Yani ya biz gidiyoruz ya sevdiklerimiz gidiyoruz. Sürekli bir ayrılık var. Gençlik gidiyor, bahar gidiyor, sevdiğimiz mahlukat vefat ediyor. Bu kadar ayrılıklara merhem olacak bir şeye ihtiyaç var. O da nedir? Bunları ilk kez var eden, yeniden var etmeyi vaat etmiş. O zaman onun vadine insan güvendiği zaman alemindeki bütün kirpas adeta siliniyor. Dostundan ayrıldığını üzülse de bunun geçici bir ayrılık olduğunu bildiği için bu üzüntü her şeyin yok oluşa doğru gittiği, bir daha görüşmenin mümkün olma düşünen birisinin üzüntüsünün yanında bir hiç hükmünde kalıyor. Sadece hasret kalıyor. Hasretle tekrar kavuşacağı günü bekliyor. O kadar ehl iman. Evet. Ve kendisini bırakıp giden, dostlarına kavuşmak, kavuşmak anlamına gelen ölümü artık gülerek karşılıyor. O zaman kabri de seviyor. Kabrin arkasını da seviyor. Oraya yolculuğun adı olan ölümü de sevebiliyor insan. Çünkü niye bütün sevdiklerine kavuşmak için bir geçit oluyor kabir? Bir seremoni, bir tören oluyor adeta cenaze töreni öbür tarafı intikal için. Evet. Ahbabının firak ve zevalinden neşet eden, yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in iltifat-ı rahmetini ve nur hidayetini görüp istemek. Hem muhakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerden kalbin ağlamasıyla dergah rahmette döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i yapıp yevmiye defter amelini hüsn ile bağlamak için salata kıyam etmek. Evet. Yani dünya adeta bizi terk edip gidiyor. Bizi unutuyor adeta. Dolayısıyla insan dertleniyor, kalbi ağlıyor, kalbi kan ağlıyor. Böyle bir durumdayken insan dergi, derdini, rahmeti, rah dergahı rahmete ulaşıp oraya döküyor. Dost kendisini terk edenleri terk edip bunların peşine düşmeye değmezmiş de mi? deyip asıl her şeyin sahibi olan, her şeyin haliki olan, her şeyin vericisi olan Cenab-ı rahmet dergahına insan iltica ediyor. Derdini ona döküyor. Hem ne olur ne olmaz. Ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel yatsı namaz için söz konusu. Ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife ibadetini yapıp yevmiye defteri amal nüsnatime ile bağlamak için sanata kıyam etmek. Yani deft o günkü defteri kapatıyoruz. En sonuna böyle güzel bir yatsı namazı satırıyla not düşüp öyle kapatabilmek ve ahirete inşallah böyle kapatılmış, böyle nokta almış bir şekilde geçebilmek gibi bir fırsatı, fırsatına da aynı aynı zamanda yatsı namazı. Evet. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakiinin, bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir Kadir-i Kerim'in ve bütün titrediği muzır şırların şerrinden kurtulmak için bir Hafiz-i Rahim'in huzuruna çıkmak. Evet. demek ki insan dünyayı bir tarafa atıyor bir anlamda. O kadar neyi seviyorsa hepsini bir kenara bırakıp sevgi sebebi olan her şeyi veren mabut ve mahbub vakiye. Asıl tapılacak, asıl ardına düşünecek sevgili, ebedi sevgili olan Cenab-ı Hakk'ın ve bütün direncilik ettiği acizler bir Kadir Rahim'in. İnsan ona buna arz-ı haciz edip haciyetinin giderilmesini istiyor. Ama insan biliyor ki her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın destek kudreti var. O yaratmasa bir elmayı kimse bize veremez. Çünkü o elmanın arkasında bahar tezgahı var. Bahar tezgahının arkasında güneş sistemi var. Güneş sistemine çeviremeyen biz o elmayı veremez. O zaman biz hürmetimizi de minnetimizi de şükranımızı da ona tahsis etmek durumundayız. Yoksa kendimiz gibi aciz insanlardan böyle bir yardım beklemek insan alçaltır, dilincilik pozisyonuna düşürür bütün titrettiğimiz huzur muzurların şerrinden kurtulmak için yani hastalıktan depremden şundan bundan titriyen insan bunların hepsini dizginlerinde tutan Cenab-ı Hak'tan merhamet ve yardım talep etmeli. Evet. Dolayısıyla bu halimizle ona arz edip ondan yardım diliyoruz. Rahmet sahibi bir muhafıza iltica ediyoruz. Hafize Rahim'in üzerine çıkmak. Hem fatiha ile başlamak, evet namazda Kur'an okuyoruz, fatiha ile başlıyoruz, fatiha Kur'anın özü ve özeti. Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan naqiz, fakir, fakir mahlukları milih ve minnettarlığa bedel. Yani biz fatiha ile hamdimizi ilan ediyoruz ve bütün hamdi Allah'a tahsis ediyoruz ya, burada bu. Yani onu bunu minnet, onu onu bunu met etmeyi, onu bunu övmeyi, onu bunu alkışlamayı bırakın. Evet. Çünkü bütün minnete, bütün övgüye layık ne varsa hepsi yalnız ve yalnız O'nundur. Elhamdülillah derken bunu ilan ediyoruz. Bir kamil mutlak ve ganiy mutlak ve rahim ve kerim olan Rabbul Alemini metüsana sana etmek. Evet. Fatih ile bunu yapmış oluyor. Bütün kainatı bir kenara bırakıp, bütün hadisatı bir kenara bırakıp, bütün medih ve övgüyü minnettarlık ve şükrü Böyle bir kudrete, böyle bir rahmete, böyle bir kereme sahip alemlerin Rabbine arz ediyoruz. Hem iyâkena'budu hitabına terakki etmek. Yani yalnız senden yardım, yalnız sana ibadet ederiz diyoruz. burada müthiş bir hitap. Yani e, bu bir terakki. Nedir terakki? Yani üçüncü bir şahıs ki bahsederken işte o alemlerin Rabbidir günnün sahibidir gibi. Sonra birden sana ibadet ederiz diye sanki Cenab-ı Hak huzurundaymış gibi ona halemizi aracısız arz ediyoruz. Sana ibadet ederiz derken yalnız sana ibadet ederiz. Evet, iyekena bu da hitabına terakki etmek. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i Müddine intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve hemiyetli bir vazifedar makamına girip, insan küçücük bir şey, ömrü kısa, cirs mi kısa, kabiliyetleri kısa. Fakat insan bir hiç ve insan toplum için bazen bir hiç muamelesi görüyor. Kimse adam yerine koymuyor insanı. Fakat Cenab-ı Hak bu küçücük insana vermiş oldu. Öyle potansiyel değerler var ki insan onları kullanmaya başladığında ki bunun şifreleri namazla ancak açılıyor, Ezel ve bed sultanına muhatap olabilecek, onun adam yerine koyduğu bir kul oluyor. Dolayısıyla nazdar bir misafir oluyor insan bu dünyada. Allah'ın nazlı bir misafiri. Yani her türlü zevkimiz, damamızın her türlü tadını adeta düşünerek önümüze sofralar seren bir Rabbimiz var. Ve bize çok önemli bir vazife tahsis etmiş. Tahmil etmiş yüklemiş. Evet. İşte böyle bir makama girip ya kana bu ve ya demekle yani yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaati kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadet ve istianat ona takdim etmek. Evet. Üstat başka yerde bunu izah ediyor. Niçin ben ibadet ederim, ben yardım dilerim demiyoruz? Çünkü bizim içerisinde bütün kainat var. Biz derken kendimizi sayıyoruz. Sonra ehl-i iman namazda bizimle aynı dua yapan ehl-i imanı kastediyoruz. Sonra aslında bir açıdan baktığımızda her şey tesbih ve hamd içerisinde kainat ayetlerin ifadesiyle. Her şeyi Allah tesbih ve tahmit ediyor madem biz hepsi namına dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ibadetimizi arz ediyoruz ve ondan yardım diliyoruz. Çünkü her şeyde bütün ihtiyaçlarını ondan bekliyor. Her şey her şeyle bütün de teferruatlarıyla ona ibadet halinde, ona itaat halinde. Her şey kendisine verilen vazifeyi tas tamam yapıyor. O zaman her şey ona harfiyen ibadet şuur içinde diyebiliriz. Yani şu duruşu içinde diyebiliriz. Şuur olmasa bile. Evet. Demek ki her şey ona ibadette ve her şey bütün ihtiyaçlarını ondan bekliyor. Fakat çok zaman bunlar onun şuurunda değiller. İnsan şuur da işte bütün kainat namına, bütün kainatın yapmış olduğu Allah'a itaat ve Allah'tan yardım dileme ameliyesini kendi namına takdim ediyoruz. Çok yüksek bir makam. Evet. Hem ihtine sıratel mustakim demekle istikbal karanlığı içinde saadet ebediye giden nurani yolu sırat-ı mustakime hidayeti istemek. Ondan sonra böyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp bir selam makamında adeta bütün mahlukatın ubudiyetleriyle ve istehaneleriyle durumu arz ettikten sonra Cenab-ı Hak'tan bir şey istiyoruz. Ne istiyoruz? Biz sırat-ı mustakime hidayet eyle diyoruz. Çünkü istikbalimiz karanlık, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu karanlık istikbalde bize nur ver, yol göster Ya Rabbi diye dua ediyoruz bu anlamda. Ve en büyük dua da bu, sırat-ı mustakim. Yani senin rızana giden yolları bize öğret Ya Rabbi. Nasıl yaşayalım, nasıl bir insan olalım, nasıl bir baba olalım, nasıl bir kardeş olalım, nasıl bir arkadaş olalım, nasıl bir reis olalım vesaire vesaire Bütün hepsine karşı bir hidayet istemek. Cenab-ı Hak da en büyük dualardan biri bu. Bunu da bize Cenab-ı Hak bizzat kendisi öğretiyor ve bu duayı yaptırıyor. Hem şimdi yatmış nebatat hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar birer nefer mislül emrine musakhar ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp allah Ekber deyip rüka varmak. Evet o vakitte yani yatsı vakti her taraf karanlığa dalmış. Nebat uykuda, hayvanat uykuda büyük çoğunluğu itibariyle. Güneş de gizlenmiş fakat güneşin gizlenmesiyle aslında bütün yıldızlar sahneye çıkmış. Az insan insanın aklıyla bunları mütalaa ettiğinde aslında Allah'ın mescidinin ne kadar geniş olduğunu, bu güneş gibi milyarlarca yıldızın sadece bizim galaksimizde bulunduğunu, bu galaksimiz gibi milyarlarca başka galaksilerin bulunduğu insan düşününce kainatın azameti karşısında insanın küçüklüğünü insanın bu küçüklüğüne rağmen Cenab-ı Hakk'ın insanı muhatap kabul etmesini düşününce evet Allahu Ekber diyor evet ve bütün bu kainatın onun emriyle iradesiyle dönüp durduğunu ve muhteşem bir manevra meydanı olduğunu insan düşünce Allahu ekber demek ihtiyacını hissediyoruz. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp yani bütün mahlukat bir anlamda secdede hep sıyıkuta çünkü başlarını koymuşlar. Yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki enva mevcudat hatta arz, hatta dünya birer muntazam vardı. Belki birer mutinefer gibi vazife ibadeti dünyeviyesinden hem emr-i künfey ile terhis edildiği zaman yani alem gayba gönderildiği vakit nihayet intizam ile Zevalde Grup seccadesinde Allahu ekber deyip secde ettiklerini. Evet. Secdede böyle bir anlam taşıyor o vakitte. Bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir secdede. Her şey secde halinde. Hem de her daim. Evet. Çünkü en küçük bir inhiraf yok. Ne vazife verirse tas tamam yapıyorlar. Zımba gibi bir asker her biri bir anlamda. E, muhteşem bir ordu. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle bütün kainat. Yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede her asırda enva mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, birer belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden, evet, dünyevi olarak bir vazife verilmiş bütün bu mahlukata. Bir asker emir verir gibi, muntazam bir orduya emir verir gibi, emri kün ile terhis edildiği zaman yine nasıl ol deyip oldurdu yine terhis ettiği zaman böyle bir emirle yani alemi gaybe gönderdiği vakit nihayet intizam ve zevalde grup seccadesinde Allah-u Ekber deyip secde ettiklerini yani aslında işte ışık kaybolunca her şey karanlığa düştüğü gibi aslında her şey secdeye düşüyoruz yani hiçbir şeyin kendi başına var olmadığı her şeyin bir var edene muhtaç olduğu, ehad samet ünvanı altında Cenab-ı Hakk'a karşı bir şey, secde hükmünde. Bu gecede böyle, özellikle kışta böyle, kış bütün şaşasıyla beraber yok oluyor, bütün esbabıyla beraber yok oluyor. İnsan vefat ediyor, insanlık vefat ediyor, kainat vefat ediyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir anlamda secdeye kapanıyor. Yani bizde güç, kuvvet hiçbir şey yoktu. Eğer olsaydı biz böyle sönüp gitmezdik batıp gitmezdik böyle diye adeta bu gidiş bu yetiş bu çöküş hep bir secde anlamına geliyor. İşte kainatla beraber bu muhteşem kainat çapındaki ve bütün zamanlar için alan safları bulunan bu büyük ibadette biz de onlarla beraber secde edebilirsek bu yüksek manaya biz de katılmış oluruz. Hem emri fekünden gelen biz sayha ihya ve ikaz hem emri kün fekünden gelen bir sayı hayı ihya ve ikaz ile yine baharda. Yani işte bu karanlık geldi ama tekrar ağıracak. Efendim kış geldi ama baharla yeniden yaşayacak. İnsan ölüyor ama inşallah haşir de yeniden ihya edilecek. Kainatın kıyameti kopuyor ama inşallah kıyamet sonrası yeniden çok daha şaşalı bir şekilde yeniden ihya edilecek gibi. Evet. Manalar düşünü. Yeni bir günde, yeni bir uyanışla, yeni bir namaz vaktiyle bunları ifade ediyor Üstad Hazretleri. Hem Emrükün fekünden gelen bir sayhayı ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup kıyam edip kemer beste hizmet mevla oldukları gibi. Yani bütün ömürleri, bütün varlıkları, bütün zamanları böyle kemerbeste hizmeti Mevla, yani. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, el pençe divan durarak hizmet ettikleri gibi, şu insancık onlara iktidayen. Yani i̇nsana sadece irade verildiği için bunun dışına insan çıkabiliyor. İşte bütün kainat böyle muazzam, muntazam, disiplinli bir ordu gibiyken, insan zaman zaman bu çizgiden çıkabiliyor. İşte şu insancık onlara iktidayen, O rahman Zül Kemal'in ve Rahim-i Zül Cemal'in, Bargâh huzurunda hayret alut bir muhabbet, bekâ alut bir mahfiyet, izzet alut bir tesellül içinde Allah-u Ekber deyip sucuda gitmek. Evet. Bütün kainatla beraber onlara uyarak Rahman-ı Zül Kemal'in, Rahim-ı Zül huzurunda hayret alut bir muhabbet. Yani bu kadar icraatı seyredip onlar karşısında hayretle, hayretten hasıl olan bir muhabbetle, bekâ alut bir mahfiyetle İnsan kendi hiçliğini görüyor ama bu hiçliğin arkasında bütün kainatı kuşatan bir varlığı görüyor. Ve bu hiç olan, hiç enler hiç olan varlığını, onun varlığına adeta teslim ederek gerçek varlığa kavuşuyor insan. Dolayısıyla bir hiçlik ama bekayla, sonsuzlukla bağlı bir hiçlik. İzzet-alut bir tezeli içinde. İnsan secde halinde. Secde zillettir. Ama bütün kainatla ve sadece secdesini ona tahsis ederek onun huzurunda eğilmek aslında ondan başka hiçbir şeyin huzurunda eğilmeme anlamını taşıdığı için büyük bir de izzet ve onurdur. Ona secde ediyoruz ama ondan başkasına asla. İzzet budur, onur budur, şeref budur. İzzet ahlut bir tezelül içinde allah vekber Ekber deyip sucuda gitmek yani bir nevi miraca çıkmak demek olan inşa namazını kılmak. Evet mirac budur. Her şeyi arkasına atıp her şeyden kopup huzur ilahide olmak ve ona muhatap olabilmek. Herkes potansiyel olarak böyle bir miraca, mirac şansına sahip. Bir nevi miraca çıkmak demek olan inşa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz, leziz, ne kadar makul, münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Yani gerçekten namaz hakkı verilerek, üzerinde düşünülerek kılınan bir namaz bu kadar yüksek manaları ifade ediyor. Evet. Demek şu beş vakit her biri birer inkılaba bazı işaret. Demek ki o 5 vakitin her birini incelediğimizde öyle büyük büyük büyük hakikatleri peş peşe iç içe dile getiriyor ki. Vicratü cisme Rabbanîn Ve O vakit o çok önemli ilahi icraatlar yapılıyor ki bunlara işaret oluyor ki o namaz vakti. Ve namat külliye ilahiyen ve Cenab-ı Hakk'ın bütün kainata hitap eden bütün nimetlerini bir bakışta görebilecek kadar insana bir emareler gösteriyor, alametler gösteriyor. Böyle olduğundan borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Evet, evet farz namaz bizim için borç. Niye? Bize vermiş olan bunca nimet buna karşılıktı, böyle bir vazifeye karşılıktı. Dolayısıyla borcumuzdu, zimmetimizdeydi, bunu ödemek durumundaydık. Ama ne zaman ödeyecektik? İşte onlar için en münasip zamanlar bu. O münasip zamanlarda böyle bir tefekkürle insan bakabildiğinde... O zaman kainat çapında, kainat adeta bir mescit hükmüne geçiyor insana. İnsan bütün kainatı bir yana bırakıp huzur rahmana uruc edecek bir miraç şansı yakalamış oluyor, fırsatı yakalamış oluyor namazla. Evet, burada tabi 21'in sözü statbisiyken kullandığı ifadeler var. Yani işte benim namazım nerede, bu hakikati namaz nerede demediyoruz. Çünkü nasıl işte çekirdekten bir hurma ağacına kadar ne kadar mertebeler var. Yani maydanoz kadarken de bir ağaç, çınar ağacıdır. Kocaman bir minare kadar olunca da çınar ağacıdır. Arada mahiyet ve derece farkı var sadece. Dolayısıyla herkesin namazı belki minare boyunda böyle ihtişamlı olmayabilir. Ama böyle bir potansiyeli taşıyor. Onu elde etmeye çalışmalı. Ama onu elde edemiyorsak da bütün bütün vazgeçmemeli. Ve farkında olmasak da şuurumuz tarluka etmese de o büyük hakikatten bazı fazler nurlar almak mümkün diye düşünmek lazım. Evet. Burada bu bahsimizi de bitirelim. Subhaneke le ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahum salli ve sellim ala men ersaltahu mualliman li ibadike ma'rifetik. والعبودية لك ومعرفا لكلوز أسمائك وترجمانا لآيات كتاب كائناتك ومرة بعبوديته لجمال ربيتك وعلى ري الصحبي أجمعين. وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات. آمين برحمتك يا رحم الراحمين.